Elhamdülillah Ve salatu vesselamu Aleyh Kardeşlerim bugün 6 Ağustos 2016 Cumartesi Bugünkü dersimiz yine Geçen haftalardaki Dersimizin devamı olacak Önemli bir ders Dünya ve ahiret hayatımız için Kelime-i Tevhidin değeri Önemi, fazileti ve kelime-i tevhidle kazandığımız kârlar neler? Dünya ve ahiret babından. Şimdi epey işeden bahsetmiştik. Şimdi de e, kelime-i tevhid sebebiyle kişinin şefaate kavuşması. Bugünkü dersimizin e, önemli konularından birkaç alt basamak konu var önemli konularından bir tanesi kişinin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesiyle kazandığı önemli değerlerden birisi şefaat'e kavuşması. Kardeşlerim, her şeyden önce şefaat Allah azza ve celle'nin elinde ve Allah subhanahu ve taala'nın kendisine şefaat etme yetkisi verdiği kimselerde olacak. Şefaat eden bulunacak, şefaat edilen bulunacak. Kim ki şefaati inkar ederse kafir olur. Çünkü şefaatin durumu Kur'an ve sünnetin nasıyla nedir? Sabittir. Ama şefaat e, gerçekten e, bugün bazı kişiler tarafından istismar edilen bir konu istismar edilen bir konu önüne gelen şimdi şefaat ediyor önüne gelen şefaat edemeyecek arkadan gelen de şefaat edemeyecek Allah'ın Celle ve A'la seçtiği kullar dilediği kullar belirlediği kullar şefaat edecek ama şimdi hiçbir elinde yetkisi olmadığı halde biz de şefaat edeceğiz diyen şeytanlar var onlar şeytanlara ne yapacaklar? Şefaat edecekler cehenneme girmeleri için. Evet kardeşler, la ilahe illallah kelimesi sebebiyle kişilere şefaat etme ve şefaat edilme yetkisi bizzat Allah subhanehu ve teala tarafından verilecektir. Dedik şefaat Allah'ın elinde Fakat bazı kimseler Bugün maddi ve manevi çıkarlar elde etmek için Bu şefaat konusunu ne yapmışlar? İstismar etmişler Kendi lehlerine Birilerinin de aleyhlerine olmak üzere Söz konusu yapmışlar Bazı kimseler kendilerini yüceltmek istemişler bazı kimseler tarafından da birileri yüceltilmek istenilmiş. Allah Azze ve Celle'nin yücelttiğini kimse alçaltamaz. Allah Subhanahu ve Teala'nın alçalttığını da kimse yüceltemez. Bunu böyle bilmeliyiz. Şimdi bazı kimseler bazı kimseler için sevdikleri için bu bizim şefaatçimizdir, şefaatçilerimizdir şu şu şu kimseler diye bir iddia ortaya atmışlar. Ama soruyorsun bunun delili nedir? Hiçbir şey söylemiyorlar. Halbuki Allah azze ve celle ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Kul hatu burhanakum kuntum sadikin. Eğer bir şey iddia ediyorsanız iddianızı delillendirici kuvvetli neler getiriniz? sabiteler getiriniz. Dinimizin kuvvetli sabiteleri de ilk etapta Kur'an-ı Kerim ve sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelen sağlam rivayetlerdir. Evet. Onların bu şekilde inanmalarına hani birilerinin birilerine şefaat edeceklerine, ellerine delil olmadan inanmalarına sebep verenler de kendilerine Allah tarafından bu yetki verilmeyen ama Kendilerinde bu yetkiyi gören şarlatanlar var. Açıp bakın şefaatle alakalı ayetleri sadece Allah'ın razı olduğu kimseler. Bunlar belirli kimseler. Açın bakın sahih rivayetler Bukhari, Müslim, Tirmizi, Nesai'yi şefaat edecek olanlar kimler? Belli kişiler. Ama kendilerine Allah Azze ve Celle tarafından bu yetki verilmediği halde bizde de şefaat etme yetkisi var diyen kişiler var. Evet. Onlar şöyle derler. Sağdan soldan duyuyoruz. Kendilerine şefaat etme yetkisi Allah tarafından verilmediği halde Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan evet bunlar da Allah'ın izniyle şefaat edeceklerdir denilmediği halde ne diyorlar? Sizi cennete sokmadan... Biz cennet nimetlerinden yararlanmayacağız. Duydunuz mu hiç böyle kelime? Duydunuz mu? Heh. Bu insanlar ne demek istiyorlar? Sizin şefaatçileriniz biziz. O şefaat yetkisini kim verdi Allah sana? Senin paçayı kurtardığın neyle sabit? Sonra o adamlara hitap ediyorsun, size şefaat edeceğiz diyorsun. Nereden biliyorsun senin şefaatine muhtaç o adam? Belki Allah Celle ve Alâ onu bağışladı. Senin senin şefaatine ihtiyacı yok. Bakın yalancı deccal nereden vuruyor insanları? Kendisini yüceltiyor. Öteki adamı ne yapıyor? Alçaltıyor. Racimen bil gayb. Karanlığa taş atıyorlar. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakatuhu. Haklarında delil olmadan, haklarında ellerinde bir mesnet olmadan söz söylüyorlar. Sen buna bu şekilde itiraz edince, bu seferde ne diyorlar? Ha bunu görüyor musun bunu? Bu evliyayı kabul etmiyor. Subhanallah. Evliyayı kabul etmemek ne demek? Allah'ın evliyasına korku yoktur diye ayeti kerime var. Ama evliyalığın bir statüsü var Allah tarafından konulmuş. Ama sen özel bir statüyle Özel bir gözlükle bakıyorsun Karşıdaki adama Evliya olabilmesi için kafasında tencere kadar sarık olacak Cübbesi olacak Şalvarı olacak Elinde değneğe baston olacak kıvırık ayakkabı giyecek Cübbe giyecek bilmem, Bu mu evliyalık? Açın bakın Evliya kimlerdir? Evliyalık İslam'da nedir? Diye benim hemen hemen 1,5-2 saatlik bir dersim var ayetlerle hadislerle mukayyet. Evliyalık nedir? Evliya kimdir? YouTube'da var. Evet. Bazılar da şöyle söylerler. Bunu da duymuşsunuzdur. Allah'la sözleşme yaptık Celle ve Ala. Kim bize intisab ederse bizim elimizden Eteğimizden tutanlara cehennem ateşi yaklaşmayacaktır. Duydunuz mu böyle bir söz? Ha? Duydunuz. Evet. Zaten biz duyulmamış şeyleri söylemiyoruz. Duyulmamış şeyleri söylemekten Allah'a sığınırız. Duyulmuş şeyler ya insanlar arasındaki palavralar, onları deşifre ediyoruz. Yahut Allah Azze ve Celle'nin söylediği ayetler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ağzından çıkan sahih hadisler. Bizim vazifemiz bunları dile getirmek. Evet. Bir başka birisi de şöyle söylüyor. Biz eteğimizden tutanları kesinlikle bırakmayacağız. Peki o senin eteğinden tutuyor. Sen kimin eteğinden tutuyorsun? Hadi o sandı ki senin eteğinden tutmakla sana, sen ona bir fayda sağlayacaksın. Bu fayda sağlamayı kim garanti etti sana? Resulullah bile sallallahu aleyhi ve sellem bu mesele hususunda Allah Azze ve Celle'den yardım isterken, Allah Azze ve Celle'ye sığınırken, Ebu Bekir korkarken, Ayşe radıyallahu anha validemiz ölümüne yakın hüngür hüngür ağlarken, dediler anamız neye ağlıyorsun? Hazreti Ayşe'ye. Vallahi dedi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam efendimizden sonra çok dede dişlere dedi karıştım. Dedilerse Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın en sevgili eşiydin. Dedi 47 sene geçti Resulullah'tan. Yarım asır neredeyse. Bakalım dedi o günkü gibi miyim ben? Hazreti Ömer Radıyallahu Anhu. Hazreti Ebu Bekir. Bir kuş gördüler, dediler ki keşke Allah Azze ve Celle bizi insan yaratacağına kuş olarak yaratsaydı, bir mümin bizi avlasaydı, etimizi yeseydi, bizden hasıl olan güçle Allah için cihad etseydi. Allah bizi insan olarak yaratmasaydı. Hani haşa Allah Azze ve Celle'ye karşı gelmek değil bu mesele. İnsan yaratılmanın ne kadar... Zor bir şey olduğunu dile getirmek Yani istediler Allah'tan Azze ve Celle Yaratılmamayı ama yaratılmış İbadetle taatla nedir? Mükellef Yani burada insanlığın zorluğundan Müslümanlığın zorluğundan işin aciliyetinden Ve vehametinden bahsediyorlar Onlar böyle Üç buçuk atıyor Ama bizim şarlatanlar kendileri kurtulmuş gibi Onu bunu da kurtarıyorlar Kendisi muhtaç bir garipte de kaldığı ki gayriye himmet ede. Adam kendisi mefluç, felçli ama ne yapıyor? Ona buna yardım ediyor, himmet ediyor, onun bunun başındaki belayı, musibeti çözüyor. Be adam sen zaten yemek yemekten, kendi kendine su içmekten acizsin. Birileri sana yardım ediyor ama ne diyorlar? Biz neyiz? Kainatı elimizde tutuyoruz. La ilahe illallah Sen önce çişini tut Çişini tut Kainatı tutmak şurada kalsın Evet kardeşler Böyle söyleyenler Buna benzer söz yumurtlayanlar Çok peki bunlara kim şefaat edecek Böyle söyleyen Kişi kimden Şefaat talep edecek Kimden şefaat dilenecek Evet Oysa ki böyle kendilerinden şefaat umulan kişilerin inançları ve hayatları, amelleri araştırıldığında onların bu sözü kavrayamamış cehli mürekkep oldukları görülmektedir. Adam isterse çok iyi Arapça bilsin. Bugün neler var? Hristiyan Araplar var, kamusu da yazan. Arapça kamusu yazan Hristiyan bir rahip. Yani bazı şeyleri Arapça grameri bilmekle, Arap dili edebiyatına vakıf olmakla adam ne yapmıyor? Alim olmuyor. Bugün müsteşrikler çoğu hocadan daha allame. Kur'an'ı daha iyi biliyorlar aramıza fitne sokmak için ama. Sünneti öğreniyorlar yamultmak için İslam tarihini öğreniyorlar ezip büzüp de Müslümanların aleyhine uyarlayabilmek için bu adamlar da deseler ki biz şefaate muhtaçız Allah'ın şefaatine Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatine şefaat edicilerin Allah tarafından vazifeli olarak şefaat edecek olan kimselerin şefaatlerine muhtaçız deseler bir şey söylemeyeceğiz zaten aynı şeyi biz söylüyoruz ama bunlar kendilerine bir yücelik yükseklik görüyorlar ümmeti Muhammed'i küçültüyorlar yok öyle şey yarın ahirette belli olacak kimin orası beyaz kimin orası kara yarın ahirette belli olacak bizim dinimiz iddialar dini değil iddialar dini değil Evet. Kardeşlerim bir kimsenin Sözünün Eğriyahut da doğru olduğunu ortaya çıkarmak Çok basit Allah'ın olmaya hacet yok Duymadığınız bir şey söyledi adam Duymadığınız bir şey söyledi Hemen soracaksın Bu mesele hususunda Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var mı Ama nasıl Mot -mot. şeyin Vida'nın e, somuna geçtiği gibi Mot'a mot bir ayet var mı? Hemen soracaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bununla alakalı bir şey söylemiş mi bize? Sahih yollarla gelmiş mi? Hemen soracaksın, ekleyeceksin. Sahabe-i kiramdan böyle bir bilgi var mı bize? Allah dememiş. Azze ve Celle. Muhammed aleyhisselam bildirmemiş. Sahabe-i kiramın da bundan haberi yok. Senin nereden haberin oldu? İmam Malik rahimahullah ne diyor? Bugün diyor Resulullah aleyhissalatü vesselamın 23 senelik peygamberlik devrinde var olan bir şey kıyamete kadar dinden sayılacak. Bugün de diyor dinden olmayan bir şey kıyamete kadar da diyor dinden diyor olmayacak. Var mı bunun daha şeyi? Bir başka birisi de şöyle söyler. Ahirette sizi karşılama vazifesi bize verildi. La haule ve la kuvvete illa billah. Ha kendisi yırttı. Kendisinin cennete gideceği garanti. Bir de kendisine tabi olanları karşılama yetkisi de buna verilmiş. Nereden haber aldın sen? Bu gaybi bilgi Allah'ın bildiği bir bilgi. Ya Allah'la konuştun ya şeytan sana vahyetti. Allah Muhammed aleyhisselam'dan sonra kimseyle konuşmayacağına göre bu bilgi sana deccaldan geldi, şeytan'dan geldi, iblis'ten geldi. Hadi gelsin bir tane etsin. Allah Azze ve Celle buna haber vermiş, bu bilgiyi getirmiş. Olur mu böyle bir şey? Hmm. Bunlar şimdi neyi düşünüyorlar? Bu yalanı, bu hurafatı ortaya atarak hem kendilerini tebcül ediyorlar, hem de kendilerine tabi olanları da yüceltiyorlar. Bak sizleri, karşılama yetkisi bana verildi. Öteki grubu değil ha. Otekinleri, onlar layık değiller. Benim grubum layık. Gördünüz mü nasıl adam kendini yüceltiyor Kendi efendime söyleyeyim Tabilerini yüceltiyor İşte kardeşlerim böyle söyleyenler Kur'an ve sünnete göre Şefaatin ne olduğunu anlamamış kimseler Evet Buna rağmen Allah subhanehu ve teala Ya aittir şefaat Tamam mı? Şefaat benim elimde diyor Allah. O zaman Allah Azze ve Celle ilk önce dilediği razı olduğu kullara kendi şefaat edecek. Dilediği razı olduğu kullara şefaat yetkisini verecek. Dilediği razı olduğu kullara da şefaat edilme yetkisini verecek. Kardeşlerim şefaat haktır. Muhammed Aleyhisselam'a da Allah Celle ve Ala şefaat yetkisini verecek ama şimdi daha o yetki Resulullah'ın elinde yok Aleyhisselatü Vesselam. Allah daha o yetkiyi vermemiş. Nereden biliyoruz vermediğini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadislerinden. İnsanlar ne yapacaklar? Yarın kalkacaklar. Bakacaklar görecekler ki işin ucu pahalı. Adem Aleyhisselam'a gidecekler, Nuh'a gidecekler, bütün peygamberleri sırayla dolaşacaklar. Herkes bir mazeret uyduracak, mazeret belirtecek, kendinden sonraki peygambere gönderecek. En son İsa Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam'a gönderecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> tam şefaatin sahibine geldiniz, adamını buldunuz diyecek. Allah Azze ve Celle'ye yalvaracak, secdeye varacak, Allah Azze ve Celle'yi sena edecek, ona hamd edecek, övecek, dua edecek. Allah Celle ve Ala, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyecek Muhammed Aleyhisselatü Vesselam senin ümmetinden şu kadar kimseyi affettim. Resulullah kaldıracak Aleyhisselatü Vesselam başını mübarek başını secdeden bakacak ki ufukta belirli bir kimseler ne yapılmış? affedilmiş. Ama ümmetin hepsi değil. <gülüyor> Hemen yine secdeye varacak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Allah Azze ve Celle'nin kendisine öğrettiği şekilde Allah Azze ve Celle'yi hamd edecek. Sena edecek. Allah Azze ve Celle diyecek. Ya Muhammed şu kadarını daha verdim. <gülüyor> Aleykümselam ve Rahmetullahi. Bakacak. Üçte ikisi. Diyecek. Ya Rabbi ben bunlara söz vermiştim. Benim şefaatim ümmetimin büyük günah sahiplerine. Ama ümmetim bu kadar değil. O zaman Allah Celle Şanuhu özel dualar ve senalar Peygamber Aleyhisselatü Vesselama öğretecek. Allah Azze almış olduğu özel dualar ve senalarla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'yi edecek. <gülüyor> Allah razı olacak Celle ve Ala, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan yapmış olduğu senalardan, dualardan. O zaman ne diyecek Rabbimiz Celle ve Ala? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor bunu. Bak biz anlattığımız her şeyi hadislerden ne yapıyoruz? Delillendiriyoruz. Bir kişi de gelsin, şefaat yetkisini Allah bize verdi desin, bir delil getirsin, kabul edelim. O zaman diyecek Allah Azze ve Celle, İrfaa ra'seke ya Muhammed sel tu'ta isfaatu şeffa Başını secdeden kaldır artık ya Muhammed senden razı oldum Senin ümmetlerinden de razı oldum sel tu'ta İste istediğin verilecek isfaatu şeffa Şefaat et de kabul edilecek Bak o günde Resulullah Rasulullah vesselam'a şefaat yetkisi verilecek o zaman ne yapmak lazım? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la onun sünnetiyle diyaloğu sıkı tutmak lazım ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem'in ümmeti arasına girebilelim, tescil olalım ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yarın bizi tanısın. Ya Rabbi bu da benim ümmetimdendi. Allah'ım şu da benim ümmetimdendi. E nereden anladın ya Muhammed? sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbi sen biliyorsun senin dinin için senin Nebi'nin sünneti için adam çeşitli ne yaptı? Olumsuzluklara göğüs gerdi. Maddesini kaybetti. Malını kaybetti. Çoluğunu çocuğunu kaybetti. Sihatinden ne yaptı? Taviz verdi. Sadece senin istediğin gibi kul olma hususunda sayı gayret sarf etti Allah'ım bana da bu çok salatu selam getirdi çünkü bizim getirmiş olduğumuz salatu selamlar peygamber aleyhisselatu selama bir şekilde ne yapıyor Allah tarafından bildiriliyor Allah da celle ve ala bunu biliyor o zaman ne yapacak Allah Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselam'ı bize şefaatçi yazacak. Muhammed Aleyhisselam ancak bu yetkiyi eline aldıktan sonra bize şefaat edecek, edebilecek. Şefaat ise böyle. Yoksa başkalarının hurafatı yok. Gel gir tarikatıma, tutun benim eteğimi, yap benim Efendime söylediğim şeyleri, sana şefaat edeyim. Hadi, hadi senin şefatini istemiyorum ben. Peygamberin şefaati bana yetiyor, artıyor. Allahın Azze ve Celle'nin şefaati, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğim için... Ne yapacak? Gelip arayıp onu bulacak. Sahtekarların, yalancıların şefaatini yapmayacak? Orada şefaat etme iddiaları boşa çıkacak. Evet. Şefaat edecek olan kulların lideri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu biz Bukhari'deki bir rivayetten ne yapıyoruz? Biliyoruz. Bakın Peygamber aleyhisselam ne buyuruyor? İnsanların şefaatimle en mutlu olacak olanı kalbinden samimiyet ve ihlasla La ilahe illallah diyen kimsedir. Yani şefaate nail olacak olan kul kalbinden ıhlasla la ilahe illallah diyenlermiş. Yoksa onun bunun eteğine tutup da onun bunun efendime söyleyeyim sarığına, onun bunun kulağına, kuyruğuna tutunan değilmiş. Evet. Kardeşlerim, bu söz hem şefaatçi olmaya hem de şefaate uğramaya nedir? Vesile ve delildir. Yani la ilahe illallah sözü. Şefaati inkar edenler kafirlerdir. Şefaati inkar eden kişi dinden çıkar, mürted olur. Allah subhanehu ve teala şefaati inkar edenlerden eylemesin, şefaati sulandıran sulandıranlardan da eylemesin. Bazıları şefaat yoktur demiş, kafir olmuşlar, bazıları da Şefaat yetkisini alalade bir yetkiymiş. Sanki efendim patatesten yapılan mühürmüş gibi eline geçirmiş, şekil vermiş, demle vermiş. Herkes ne yapıyor? İstediğini şefaatle cennet, e, cehennemden çıkarıp cehennemden çıkarıp cennete koyabiliyor. İkisi de ne değil? Tutarlı değil. Şefaati inkar eden kafir olur. Şefaati Allah Azze ve Celle vermediği halde bu bizim şefaatçimizdir diyen kişi de kafir olur. O da kafir olur. Çünkü Allah Azze ve Celle öyle bir şey ona ne yapmadı? Bildirmedi. Rajmen bil Karanlığa taş atar, bilmediğini söyler. Halbuki Allah Azze ve Celle bilmediğimiz meselede laf konuşmayı ne yapmıyor? Bize yasaklıyor. Evet kardeşler, La ilahe illallah kelimesiyle bunu söyleyen kişi canı gönülden telaffuz ettiğinde kabir azabından da korunacaktır. Bu söz bereketiyle. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e göre kafirler ve günahkar Müslümanlar için kabir azabı vardır. Kabir azabı vardır. Kafirlerin kabir azabı cehennemle devam edecek ve son bulmayacaktır. Günahkar müminlerin kabir azabı ise Allah Azze ve Celle'nin dilemesine takdirine kalmış. Dilerse Rabbul Alemin Azze ve Celle onu meccanen bağışlayacak. Dilerse dünyada yaptığı hatalar kadar otalayacak, haşlayacak. Azab edecek, ondan sonra cennete koyacaktır. Kafirler için kabir azabı, cehennem azabı vardır ve ebedidir. Kabir azabı tabii geçici ama cehennem onun sonunda ne var? Kabir cehennem azabı var. O ebedidir. Müminler için, günahkar müminler için kabir azabı muhakkat olmakla beraber cehennem azabı da muvakkattır. O la ilahe illallah kelimesi gerçekten layıkı vecile söylenildi, içi doldurulduysa Allah Azze ve Celle o söz sebebiyle günahkar mümini ne yapacak? Cehennemden çıkaracaktır. Evet. <gülüyor> İmam Bukhari Rahimahullah sahihinde kabir azabı hakkında gelenler başlığı altında bu bapta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini ne yapmış? La ilahe illallah diyen kimseler ne yapmayacaklar? Cehennemde Ebediyen kalmayacaklar, necat ehli olacaklar diye bir bab açmış. Şu hadisi delil getirmiş. Mümin kabrinde oturtulup da sorgu için kendisine gelindiğinde, yani münkereyn dediğimiz münker ve nekir melaikelerinin kendisine geldiğinde, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye şehadette bulunur. Ölen mümin. Münkereğin geldiğinde. İşte Yüce Allah Azze ve Celle'nin buyruğu bu anlamdadır. Yani İbrahim Suresi 27. ayetin manasını Resulullah Aleyhisselam Bize ne yapıyor? Bu şekilde açıklamış oluyor. Yani Allah Azze ve Celle iman edenleri dünya hayatında ve ahirette sağlam bir söz üzerine sabit tutar zalim olanları saptırır Allah Celle ve Ala dilediğini yapar yani o Salam söz üzerinde sabit durulmanın manası nedir? La ilahe illallah kelimesinin gereğidir. Bu söz sebebiyle mümin necaata erecek. Bu söz sebebiyle mümin ne yapacak? Umduklarına nail olacak. Yani bu neye benziyor? Bir kimse Bir okulu bitirdi Bir yere memurluğa başlayacak Ama memurluğa ne yapıyor Tescil olunuyor O adam gerçekten Memurluğun gereğini yerine getiriyorsa Ay 29 Para 30 oluyor Öyle değil mi Maaş almaya hak kazanıyor Ama adam hasta oldu Amirinden Ne aldı Rapor aldı. Vazifesini hastalığından dolayı bir hakkın yerine getiremedi. Ama amirinin neyiyle? Bilgisi dahilinde. işini göremedi tam manasıyla. Bu adam tam aylık alıyor mu? Alıyor mu? Alıyor. Ama tescil olundu. Bir ay tam manasıyla vazife yaptı ay 29 para 30 cebine indirdi maaşı. İkinci ayda nasıl olsa bunlar alıştılar bana para vermeye diye. Adam saat 8.30'da gideceğine mesaiye başlayacağına 10.30'da gitse <gülüyor> öğle tatilini saat 1 ile 2 arasına yapacağına kaçta bilmiyorum öyle ta hangi saatlerde ha? 12'de 1'de olacağını. Adam 2 ile 3 arasında yapsın istediği gibi akşamleyin 5'te bitireceğine üç buçukta da toplasa tasını tarağını evine gitse. Patron ve işveren bunun bu şekilde davrandığına muttali olsa ne yapar? Maşallah ya seni seviyoruz maşallah yakışıklısın güzelsin dana gibi adamsın kuvvetlisin. E, biraz da zenginliğim var çevren civarında var böyle mi diyor yoksa maaşına zam işine son mu veriyor ne yapıyor maaşına zam yapmıyor hesaplıyor maaşını düşürüyor bir tane tekme geri tarafına e kul bile sana bir vazife verdiğinde o vazifeyi sen bir hakkın yerine getirmiyorsan, geri tarafına tekmeyi yiyorsan, Rabbul Alemin Azze ve Celle adili mutlak, Resulullah'ı vazifelendirdi. Kullukla sen de vazifelendin kullukla. O en kamil kulluğu yaptın, sen hiçbir şey yapmadın. Ha Demek ki ne yapacaksın? İkiniz aynı kefede. Tartılacaksınız. Ebu Ebubekirle Ömer ömrünü ne yapacak? Allah için geçirecek, feda edecek. Benim gibi zavallının birisi de hiç ne yapmayacak? Hayatında Allah için zorluğa katlanmayacak. Ebu Bekir'in, Ömer'in aldığını alacak. Ulan böyle haklılık olur mu? Böyle haksızlık olur mu? İnsan bile ne yapıyor? Adalet terazisini Elinde tutuyor, adalet yapabildiği kadar yapıyor. Allah Azze ve Celle adaletle emrolunmayı ister. Öyle değil mi? Allah ister de adaletle emrolunmayı emreder de adalet yapmaz mı? Cennet 8 kat, cehennem 7 kat. Cehennemliklerin arasında bile mertebe farkı var. Ebu Talib Firavun aynı yerde yanmayacak. Hayat ırmağında yıkanıp da yoğun dediğimiz daha önceki derslerde ne yaptık zikrettik. Alınlarına cehennemden çıkarıldıkları belli olsun diye alınlarına mühür basılan. Ama ya Rabbi biz bu mühürle yaşayamıyoruz ya Rabbi hiç kimsenin yüzüne bakamıyoruz Deyip ağlayıp sızlayıp da Allah Azze ve Celle'den bu mührün izale olunmasını isteyen Allah Azze ve Celle'nin onları özel hayat nehrinde yıkayıp alınlarındaki mührü izale ettikten sonra o mührü olmayan diğer cennetliklerin yanına karıştırıldıklarında bir adalet var. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Tattırıyor onlara o ezikliği. Ama gene rahim olması hasebiyle o ezikliği de onlardan alıyor. Bak Allah Azze ve Celle layık ve çile, ne yapıyor? Adaleti yerine getiriyor. Onun için kardeşler ne yapalım? Meselelerin vehametini bilelim, ona göre ayarlayalım. Allah Azze ve Celle'den yardım isteyelim. Boş kuruntularla, boş kuruntularla hayat geçirmeye çalışmayalım. Ne kadar oldu? Kaç dakika oldu? Çok, çok 35 dakika oldu. 35 mi oldu? Tamam. Evet. Ha. Bir de La ilahe illallah kelimesi dünyada ve ahirette güven ve sığınaktır. La ilahe illallah kelimesi dünya ve ahirette güven ve sığınaktır. Rabbimiz Celle ve Alem El-En'am suresi 82. ayeti kerimede Mealen şöyle buyuruyor. İnanıp da imanlarına herhangi bir zulüm yani şirk karıştırmayanlar var ya işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. İman edecek ama nasıl iman olacak? Sahabe-i kiramın iman ettiği gibi iman etmiş olacak insan. Kendi istediğine göre değil. Ahmet hocanın <gülüyor> iman risalesinde yazdığı hurafata göre değil. Mehmet hocanın efendime söyleyeyim, akide kitabındaki iman esaslarını derc ettiği gibi değil. Sahabe-i kiramın iman ettiği gibi olacak. Nereden çıkardın hocam? Sahabe-i kiramun iman ettiği gibi iman etmenin gerekli olduğunu ayeti kerimeden çıkarıyoruz. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtaddu ve in tawallu ma hum fi shiqaq. amanu eğer iman ederlerse Bimislime âmen tum bihi sizi iman ettiğiniz gibi iman ederlerse. Hitap kime? Hitap Rasulullah aleyhisselatu Vesselam'ın sahabesine. Çünkü dünya üzerinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin asabından başka o anda mümin olan kimse yoktu. İman ehli olan kimse yoktu. Fəin <gülüyor> âmenu sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse kimler? Sizden sonra gelecek olup da iman ettik deyip bu iddiada bulunanlar. Muhakkak ki hidayette olacaklar, sizin iman ettiğiniz gibi iman etmiş olduklarında. Eğer ayrılırlarsa sizin gösterdiğiniz yoldan, inhiraf ederlerse fe innemahum fi shikak muhakkak ki şek şüphe ayrılık içinde olacaklar. Neden ayrılık içinde olacaklar? Tevhidden ayrılık içinde olacaklar. Şimdi bakıyorsun. Adam çeşitli ne yapmış? Mezheplere bölünmüş. Çeşitli akidelere bölünmüş. Çeşitli bilmem şunlara bunlara bölünmüş. Delili sahabeden getirmiyor. Delili Kur'an'dan çıkarmıyor. Delili sahih hadislerden çıkarmıyor. Ben böyle anladım diyor. Yanlış anlamıştın o zaman. havle ve la kuvvete illa billah. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bezzarın ve İmam Beyhakinin rahimahullah, rahimahumullah, beraberce zikrettikleri bir hadiste şöyle buyuruyor. Her kim la ilahe illallah derse, zaman içerisinde bir gün kendisine isabet edecek bir musibet gelip çatmadan önce ondan faydalanır. Zaman içerisinde. Bir musibet gelip çatmadan önce ondan faydalanır. Yani la ilahe illallah diyen bir kimse muhakkak muhakkak o kelimenin neyini bulacak? Mükafatını bulacak, karşılığını bulacak. Ama bu dünyada, ama ahirette. Allah Azze ve Celle üd'u niye buyuruyor. Bana dua edin, duanıza isticabet edeyim. İcabet edeyim. Kabul edeyim duanızı. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor Aleyhisselatu selam? Bir diyor kul ben dua ettim de duam kabul olunmadı diyor. Deyinceye kadar Allah onun duasını kabul eder. Şöyle olur bu mesele. Ya bu dünyada hikmetine mebni olarak Allah Celle Ala hemen duasını kabul eder, onu ferahlandırır, yahut da Allah Azze ve Celle'nin bildiği bir sebepten dolayı, bizim muhtali olmadığımız bir durumdan dolayı, Allah Azze ve Celle duasının kabul edilmesini erteler, ahirete bırakır, ahirette cennetle mükafatlandırır onu. Hangisi daha iyi? Vallahi Allah Azze ve Celle'nin duamızın kabulünü ertelemesi daha hayırlı bizim için. O zaman kardeşler ne yapmamız lazım? Nasıl dua etmemiz lazım? Ya Rabbi hakkımda hayırlı olanı ikram et, ihsan et. Şimdi adam ne yapıyor? Dua ediyorlar. Hani hocalar toplanıyorlar bazen mescitlerde. mevlit okuyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim okuyorlar, ondan sonra açıyorlar ellerini, ağızları eğrilinceye kadar dua ediyorlar mevlüt sahibini razı etmek için. Hemen adamını alıp ne yapıyorlar? Cennetin orta göbeğine oturtuyorlar. Oturtmak için de adam ne? Aman ya Rabbi şunu şöyle eyle. Allah'ım bunu bunu eyle böyle eyle. Şunu şöyle koy bunu böyle doldur bunu böyle boşalt. olan dua gerçekten kalpten mi geliyor yoksa 50 60 100 liranın sesinin güzel olmasından mı kaynaklanıyor? Neden sen bugün dua etmedin benim ninemede? Dün seni bugün seni çağırdığımda nevlide dua ediyorsun? Nemi çok mu sevmeye başladın? Yok, sadece maddi menfaatten maslahattan dolayı bana dua ediyor. Allah'ım neneme bağışla derim ben. Halisane olarak senin yapmış olduğun o sahte karanlık duaların bin tanesinden daha hayırlı. İşte Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ondan faydalanır diyor ya la ilahe illallah'tan eğer gerçekten bir mümin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediyse bir gün gelecek bu kelime onu necata çıkaracak. İster bu dünyada acilen olsun, ister ahirete havale olunmuş olsun. Biz ne yapalım? Dualarımızın <gülüyor> ve la ilahe illallah kelimesinin yarhamukallah. La ilahe illallah kelimesinin hem dünyamız için hem ahiretimiz için bize menfaat sağlamasını Allah'tan Celle ve Ala isteyelim. Evet kardeşlerim nasıl La İlahe illallah kelimesi bu dünyada menfaat verir? Neydi daha önce? La ilahe illallah diyen kişiyi öldüren sahabenin adı neydi? Ha? Ha? Usame, bin Usame bin Zeyd. Bak ne yaptı? Usame bin Zeyd radıyallahu anh la ilahe illallah diyen kişiyi vurdu öldürdü. Resulullah aleyhissalatu vesselam ne dedi? Eşekakte de kalbe ya Usame. Ey Üsame sen onun kalbini mi yardın, gördün içindeki o kelimeyi söylerken niyetinin karane olduğunu. Bak ne yapmış? Demek adam halisane söylemiş. O kelime ile aslında ne yapması lazımdı? Üsame'nin onu terk etmesi lazımdı. Ama Hazreti Üsame radıyallahu Anhu el çabukluğu yaptı. Meselenin içine vakıf olamadı Özüne vakıf olamadı Adamı çekti öldürdü Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da ne yapmadı Onu tekfir etmedi Yaptığından beri olduğunu Yaptığının düzgün olmadığını söyledi Onun cehaletine ne yaptı Bunu saydı Dünyadayken malını ve canını koruyor La ilahe illallah kelimesi Manevi olarak da ne yapıyor Fayda sağlıyor mu sağlıyor. La İlahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Başına bir sürü musibet ve belalar geliyor. İftiralar atıyor bilmem ne yapıyor. Adam ne diyor? Vallahi diyor bu iftiralar diyor dinimden ötürü geldi. Elhamdülillah. El alemin diyor kolunda bacağında olan rutbesi bizim diyor nerede? Dilimizde La İlahe illallah kelimesiyle. Gerçek muvahhid olan bir mümine iftira atıldığında falan keşke bunu söylemeseydim ya işte Müslümanlığımı ilan etmeseydim diyor mu? Demiyor. Bu diyor kelime sebebiyle bu musibet benim başıma geldi. Allah beni diyor Celle ve Aley, şimdi ne yapıyor? İmtihan ediyor. Dilerim Allah Celle ve Aley, bu imtihanı kazananlardan eylesin beni deyip duayı diyor bak dünyada bile neyi var? Bu kelimenin bir menfaati var. Adam hapishaneye giriyor. Elhamdülillah diyor medrese-i Yusuf'e diyor ama Allah için hapishaneye girdiyse sahtekarı da atıyorlar hapishaneye o da ne diyor e biz de diyor medreseyi Yusufiye'ye diyor kapattılar gözü kör olasıca sen yaptığın Efendimiz pisliğin neticesinde medreseyi Yusufiye'ye ne yaptın kapatıldın Yusuf Aleyhisselam gibi mi davrandın sen o da kendine pay ayırıyor işte medreseyi Yusufiye'ye kapatmışlar onu Sevsinler seni Adam ne yapıyor La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Kelimesi sebebiyle Cihada çıkıyor Parça parça parçalanıyor Kıyma gibi yapılıyor adam Görüyor Müslüman kardeşi Gerçekten kıyılmış Korkup kaçıyor mu Korkup kaçmıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi üzere Allah'a diyor yemin olsun belki diyor bu elem ızdırap diyor çeker gibi gözüküyor ama Allah Celle ve bunu diyor pire ısırığı kadar diyor ne yapmıyor? Acıtmıyor. Görüyoruz mu? Acımadığını, adamın canının yanmadığını görüyoruz mu? He? Vallahi görüyoruz. Bakın mücahitlerin fotoğraflarına hepsi tebessüm ediyor. Size tebessüm ediyor. Hiçbirinin suratı abus değil. Beşyarın adamları gibi değil. Adamı ne yapmış? Beşyarın köpekleri kafirler gebertilince Müslümanlar tarafından dili ağzında şişmiş, gözleri bir başka türlü olmuş, şekli şemaili değişmiş. Ama bir mümin genç şehit olduğunda tebessüm ediyor. Çünkü Allah Celle Velalâ onun ruhunu daha almadan kanı kendisi için yere daha dökülmeden önce gideceği yer ona ne yapıyor gösteriyor. la ilahe illallah kelimesinin neticesi bu. İnşallah burada kalalım kardeşler. ama yok çok az bir şey kalmış onu da şey ondan sonra çünkü bir derslik yetmeyecek birazcık daha inşallah sabredin şöyle belki 5-10 dakikada geçecek evet kardeşler şimdi bu hadiste La İlahe İllallah'ın bu kelimenin faziletini ehli için bir sığınak ve dünyadaki bela ve musibetlerden korunup güvende kalındığını Görmüş olduk. Yani bu hadis bunları bize ne yaptı bildirdi. Onun için bir Müslüman La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünün kabul olabilmesi için gerekli şartları çok iyi öğrenip hayatına tatbik etmesi lazım. Yani La ilahe illallahın kabul olması için şartlar var. Bu şartları bilip Öğrenerek la ilahe illallahı telaffuz edelim ki menfaat elde edebilelim. <gülüyor> Bunu öğrendik elhamdülillah. İmanımız ne yaptı? Sağlamlaştı. Bunun yanında la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü bozan, iptal eden durum, davranış ve halleri de çok iyi bilmek gerekir ve bunlardan da Müslümanın çekinmesi lazımdır ki la ilahe illallah kelimesi bozulmamış olsun öyle değil mi sen ne yapıyorsun peynir yapıyorsun bu saç peyniri devamlı şekilde bir tarafa doğru karıştırmak lazım ki peynir molekülleri ne yapsın arka arkaya arka arkaya sıralansın bozulmasın tam peynir isterseniz deneyin evde peynir tam tutacağı zaman sen ne yapıyorsun? Sağdan sola doğru karıştırıyorsun, karıştırıyorsun, karıştırıyorsun. Birden ne yaptın? Geri vitese taktın, soldan sağa doğru karıştırdın. Allah'a yemin olsun peynir tutmuyor. Cumbul cumbul oluyor. Deney. Ben yapmadığım şeyi söylemem. Denemediğim şeyi söylemem. Sen sütü koydun, mayayı koydun, sıcaklığı tutturdun ama ne yapmadın? Karıştırırken bozdun işi. İşte La İlahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini de bozacak olan sözlerden, davranışlardan, fiillerden ve düşünceden ne yapacaksın? Beri kılacaksın kendini. Evet, yoksa <gülüyor> bu iki büyük şart, La İlahe illallah'ın kabul olma şartı, La İlahe illallahı bozan durumlar bilinmeden ve hayata tatbik etmeden bir kimse müşrik olarak yaşar ama kendisini de mümin olarak ne yapar? Sana bilir. Evet kardeşler, bu hal üzere kişi kendini düzeltmeden ölürse Hafizanallah ahirette husrana uğrayanlardan olur. Sonuç olarak kardeşlerim, bu sözün fazileti çoktur. Rabımız Celle Valla bizleri bu sözün ehli olarak huzuruna varmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle bu söz sebebiyle bizim cennete girmemize vesileler yaratsın. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Nabiye Muhammed Vala Alihi Vacepphi Ejmاعین wa aakhiru da'awānān alḥamdulillahi Rabbi ala min. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa